Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto müze programında daha birlikteyiz. Bizi Foto Muzi Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bugün stüdyomuzda değerli bir konuğum var. Ee, daha önceden de bahsetmiştim. Ee, koleksiyon Kulübü'nün değerli üyelerini burada ağırlayacağımı söylemiştim. İşte onlardan birisi, Asbaşkan burada, İrfan Yalın. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk efendim, nasılsınız? Çok teşekkürler, beni kırmadınız. Estağfurullah. İrfan Bey'le biz uzun yıllardır Koleksiyon kulübünde. Bir iki dönemde yönetim kurulunda birlikteydik. Evet. Pek çok sergide katıldık, yer aldık, çalışmalar oluşturduk. Harika çalışmaları var. Aynı zamanda İrfan Bey Bizim Ev TV'de koleksiyoncu adlı programı. Hazırlayıp sunuyor. E, T24'te koleksiyonlar e, yani tarihin maddi izlerini takip ederek eşyaların, insanların, kısaca her şeyin tarihini yazıyor. Ellerinize sağlık. Sağ takip ediyorum ben de. İrfan Bey buradan hareketle e, koleksiyonlar üzerinden tarih nasıl okunur? Siz nasıl okuyorsunuz? Valla koleksiyon demek yaşama dair her şey demek. Ve her şeyin olduğu gibi e, koleksiyonlar yaşama da ışık tutar. E, bilimsel araştırmalara da ışık tutar. Her türlü e, koleksiyonun ardında mutlaka yaşama dair söylenecek şeyler vardır. <gülüyor> e, kesinlikle e, geçmişin değerlerini yarına aktarma e, adına koleksiyonlar... ...toplumların belleğidir... ...ve çok bu e, toplumların belleği... E, ...koleksiyonlarda... ...hiç ummadığınız bir yerde karşınıza çıkar... ...ya da onların üzerinden... ...çok şey söylenebilir. Evet... E, ...yazdığınız başlıklarda... E, ...konuların başlıkları da... ...oldukça ilginç... ...işte ayakkabının tarihinden tutun... ...manikürün tarihine... ...yani şimdi koleksiyon yapanlar bunu çok iyi biliyorlar... ...bizde arada bir devamlı evet. bütün arkadaşlar konuşurken... ...yani bir fotoğrafa baktığınızda belki bir şey söylemez... Ama aynı fotoğraf yani aynı kategorideki fotoğraflara baktığınızda birdenbire başka bir şey anlatmaya başlar. Evet. Mesela bir stüdyoya ait bir, tek bir fotoğraftan bir çıkarımda bulunamazsınız. Ama e, o stüdyonun pek çok fotoğrafına ulaşmışsanız artık bir e, yoruma da gidebilirsiniz. Tıpkı ayakkabıda olduğu gibi evet. efendim e, manikür setinde de olduğu gibi e, kronolojik sıraya baktığınızda nasıl evrilmiş e, sete neler girmiş neler çıkmış değil mi bunları görmek Tabii ki e, tabi fotoğraf e, koleksiyonculuğun e, bir nebze çok önemli bir basamağını teşkil ediyor çünkü teneke kutu biriktirseniz ya da ayakkabı biriktirseniz işte kibrit e, çakmak e, ya da ta, e, tarihle ilgili ne biriktirirseniz biriktirin, sonuçta e, fotoğraf fotoğraf yönüyle e, Bir tarafıyla Diğer tarafıyla da Tematik koleksiyonlar için çok önemli <gülüyor> Onun için e, Fotoğrafın her koleksiyon için ayrı bir Yeri var ayrı bir değeri var e, Birinci dünya savaşına Dair mesela e, Bir takım e, evrakların Belgelerin olduğu bir donanımım var Bu donanımda Fotoğrafın çok önemli yeri var çünkü e, Gerçekten Tarihi e, önem taşıyan e, önemli anlara yansıtıyor Evet fotoğraf tabi bir e, geçmişten bir görüntüyü de bize e, taşıdığı için belge değeri var tabii ki. Ama fotoğrafın aynı zamanda bir maddi değeri de var değil mi? Tabii Mesela ki. fotoğraflar ilk zamanlar e, dagaratip dediğimiz evet. metallere evet. işte amrotayplar var, tintayplar var Tabii ki. cam negatifler var tabii ki. şimdi hiçbir şey yok tabi asetat tabanlı tabii var yani opak baskılar var yani pek çok kademesi var fotoğrafın bununla. ardında bir insanlık tarihi var insanlık yüzyıllarca zamanı hapsetmeye çalıştı ve bu kolay olmadı gerçekten ardında yüzlerce yıllık bir mücadele var bir nebze fotoğrafın e, ...bulun e, yani çekildiği bir e, bir küllü beze ya da bir e, bez parçasına yansıtıldığı oldu ama... ...sabitlenmesi konusu e, insanoğlunun yüzyıllarını aldı. Tabii. Onun için ardında insanlık tarihi var. İnsanlık tarihi olan her şeyin de ardında e, tabii ki bugünümüze ışık tutan dünün değerleri var. Çok doğru. Katılıyorum size. Peki size şunu sormak istiyorum. Biraz e, koleksiyonlar e, üzerinden konuşalım. Bugün bir genç gelse size. Evet. E, dese ki ben e, fotoğrafa çok meraklıyım. Evet. E, ve koleksiyon da yapmak istiyorum ama evet. fotoğrafa ilgim var. Ben neler toplayabilirim, ne yapmalıyım diye sorsa ona nasıl cevap verirsiniz? Ee, bana gerçekten böyle çok genç geliyor. <Gülüyor> ee, çok soran var. Şimdi bizi dinleyenler özellikle gençler şunu iyi bilsinler ki koleksiyonculuk toplumun bazı kesimlerinin düşündüğü gibi sadece parası olanlara özgü bir uğraş değildir. Hı hı. Koleksiyonların bazıları para harcamadan da yapılır ya da çok az paralarla yapılır. Mesela müzayedelerin kitapları binlerce yüzlerce farklı ürünün sergilendiği o kitapçıklar bedavadır, alınır. O resimler kullanılır. Müzayede kitapları ayrı biriktirilir. İçindeki yüzlerce fotoğraf ayrılabilir. Değil mi? Oradan da bayağı bir Tabii şey ki. takip edebilirsiniz. Tabii fotoğraf makineleri çok önemli bir şey değil. Gerçekten ucuz fiyatlarla satılıyor. Ne bileyim tematik fotoğraf toplanabilir. Yani bugün ...böyle yüzlerce, iki elli tanesi, yüz tanesi torba içinde satılan fotoğraflar var. Çok da ucuz fiyatlara. Hı hı. E, başkasının fotoğrafı olabilir ama başkasının fotoğraflarından da günün birinde tarih çıkar. Hı Mesela hı hı. tematik düşünülebilir. Tren toplanır, çocuk toplanır, asker fotoğrafları toplanır. Hı hı. Ya da kartpostalları toplanır. Belli bir döneme ait ya da belli bir yere Fotoğraftan ait. aktarılmış kartpostallar tabii. Postalar, ki. Tabi. E, ne bileyim saat kiloları toplanır. E, baktınız daha bu konuda uzmanlık alanı e, cezbeden bir durumda ambrotype tintype dagorotayp eski fotoğraflar toplanır. Hı hı. E, mutluluk fotoğrafları bu insanların 70'li 60'lı yıllarda gazinolarda çektirdiği fotoğraflar vardır. Çok şey anlatır bunlar. Hı hı. Yani el yapımı e, bir takım fotoğrafane eşyaları toplanabilir. Efemeralar var, sürekli yayınlar var. Çok şey var toplanacak. Evet gazeteler, dergiler hatta gazete kesikleri bile Tabii söz konusu olabilir. Tabii ee, yakın zamanda Alberto ile de bir araya geldik. O da mesela sadece gazete ve şeylerde çıkan fotoğraf yazılarını derlemek bile Tabii çok ki. ciddi bir iş. Ee, dolayısıyla e, her şeyin koleksiyonu yapılabilir. Arşivi yapılabilir. Aslında ona koleksiyon demek belki doğru değil. Ama buradan başlayarak birbirini besleyen Tabii ki. kategorilerle ilerlenebilir. Ben mesela bir şeyim var, alışkanlığım var. Her gece 1930'lu, 40'lı yıllara ait 15 günlük gazete okuyorum dijital ortamda. Bana neler kazandırdığına inanamazsınız. Türk siyasetinden sanatına kadar. Genel kültürden aklına gelmeyecek çok özgün konulara kadar... ...çok şey kazanıyorum... Tabii, çok e, ...ve önemli. orada... Yani, e, ...oradan bulduğunuz her türlü bilgiyi... ...kullanabilir, şey yapabilirsiniz... ...onun için önemli olan... ...koleksiyonculuk ruhunu edinmektir... ...ve koleksiyonculuğun... ...insana verdiği hazzı yaşamaktır... ...diye düşünüyorum... ...evet... E, ...gençlere de ilave olarak... ...pozometreler, teknik... ...ekipmanlar... E, Hatta hatta şunu bile yapabilirler. Değil mi? Ee, mesela çevrelerindekinin e, ailelerinin fotoğraflarından, albümlerinden e, bir şey tarih oluşturabilirler. Bu Tabii çok ki. önemli. Günümüzde çok önemli. Böyle çok güzel Tabii kitaplar ki. yapılıyor. Tabii ki. Oradan bile başlanabilir. E, Gençleri e, koleksiyonlara özendirmek ve biriktirmeye ve tarihe özendirmek bu bakımdan da Tabii Harika ki. olur. Evet, ee, neler ee, yazdınız bakalım şimdiye kadar. Bu koleksiyonlar, koleksiyonculuk size evet. bunların kapısını nasıl açtı? Ee, şimdi ben ee, koleksiyoncu, biriktirdiğim eşyaları yazarak başladığım kültür tarihli kültür tarihleri yazma ee, maceramda <gülüyor> ee, bir süre sonra ee, biriktirmediğim ...şeylerin de tarihini yazmaya başladım. Ee, ve... E, ...bazı koleksiyonlar... ...büyüklerimin... E, ...sözlerinden etkilenip... ...yazacaklarımı biriktirmeye başladım. Heh, ee, bu da mesela ilginç. Şimdi fotoğraf diyorsunuz. Mesela bir... ...benim konserve fotoğraflarım var. Osmanlı dönemine ait konserve fabrikalarının... ...fotoğrafları var. Çok güzel. Eski konserve reklamları var. Ee, Birtakım konserve kutularım var konserve fotoğraflarım var ve ardında bir takım efemeralar faturalar <gülüyor> var e, bu beni konserve konusunda konuşturuyor konserve konusunda konuşabiliyorum e, Osmanlı dönemindeki konservecilikten açılan tarım mekteplerinden konservecilik derslerinden hatta dünyadaki konserve tarihinden e, ve öylesine benim koleksiyonum bana öyle ilginç şeyler söylüyor ki ...söyletiyor ki... ...Amerika'nın keşfinin konserve sayesinde... ...olduğunu yazdım geçenlerde... Oh. ...çünkü eğer konserve olmasaydı... ...Amerika'da yaşanamazdı... E, ...çünkü... E, ...uzun süren... ...gemi yolculuğuna... ...sadece hayvansal besinlerle... ...beslenen insanlar... ...o süre içinde... ...pellegra hastalığına yakalan... ...ölüyorlardı... <gülüyor> e, ...ya da çıkabilen yaşayamıyordu... ...ama... Sırf bu nedenle Napolyon besinlerin bozulmadan saklanması konusunda bir yarışma açtı. Hı hı. Ve bu yarışmayı sonucunda Nicholas Apert e, konserveyi buldu ve konserve sayesinde Amerika yolu açıldı. Çok ilginç. Evet. Evet böyle tek bir konudan gidiyorsunuz ama size dünyaları Tabii ki. E, önünüze seriyor. Tabii ki bu aynı zamanda. Biz özellikle koleksiyonculuğu akademisyenler için de çok öneriyoruz. Akademisyenlerin koleksiyonculuğu ciddiye almasını söylüyoruz. Gençlere verdiğimiz koleksiyon kulübümüz olarak birlikte yaptığımız çok etkinlikte. Bunu gençlere de aktardık, hocalara da aktardık. Yani ardında toplumun geçmiş değerleriyle beslenen bilimsel verilerle ee, ...çok daha güzel... E, ...sonuçlar çıkarılır diye düşünüyorum. Evet. Ee, peki siz... ...araştırmalarınızda... ...yani e, fotoğraf... ...öyle bir... Öyle bir e, ...olgu ki, öyle bir nesne... ...öyle bir araç ki... E, ...kullanılmadığı alan... ...hemen hemen yok gibi. Yok. Yani ayakkabın tarihini... Tabii ...yazıyorsanız ki. da fotoğraf orada oluyor. Tabii ki. Ee, işte yani tarih, sosyoloji her alanda bolca kullanılıyor. Siz de tabii araştırmalarınızda bolca ...fotoğraftan faydalanıyorsunuz. Değil tabii mi? ki. Ee, size koleksiyonlarınızı biraz gelmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla yani epey bir sayıya ulaşmış tin type'larınız var. T evet. Teneke baskılar. Yani Evet. Tin type fotoğraflarım ee, çok büyük ölçüde Amerikan tarihine ait. Hı hı, Amerika ee, aşağı yukarı 1500 tane var. Amerika İlk Savaşı şey. önemine ait. Bana e, çok şey öğretiyor onlara bakmak. Çünkü e, pozlama süresi o kadar fazla ki insanlar e, karşısında durdukları zaman dikkatlerini, konsantrasyonlarını bozuyor, Kimsenin gözü çıkmıyor. Gözler hareket <gülüyor> ettiği için pozlama süresi çok fazla olduğu için o ilk yıllarda 1870'li 60'lı 80'li yıllarda e, gözlerin çıkmadığı fotoğraflar var ve fotoğraf o kadar pahalı ki insanlar çok yoksul olmasına rağmen kendini fotoğraf üstünde görme isteği yüzünden bir aylık maaşını bir santimetre kare olan fotoğrafa veriyor. Bir santimetre kare olan şöyle bir 500 tane fotoğrafım var. Çok yani en ucuzu olduğu için. Tintype mi? Tintype. Wow. bir şey. Ya yani bir santimetre karede ne görürseniz o onu insanlar çektirmişler. Puldan küçük. Puldan pulun puldan çok küçük. Evet. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Evet. Ee, i̇nsanların giyim tipleri, e, arkadaki dekorlar ve Fotoğraf evleri, şehirdeki e, e, fotoğraf e, evleri çok sınırlı yani. New York'ta en fazla 5-10 tane var belli dönemlerde. <gülüyor> çok şey söylüyor. Tabii bana da fotoğraf tarihi e, tüm bilimsel araştırma yapanlara çok şey söylüyor. Tin çok e, özel e, bir tip. Tabii Türkiye ile ilgili olan e, o aynı dönemde Türkiye ile de anlatan şey, değerli koleksiyonların elinde e, İstanbul'da çekilenler de var. Kırım Savaşı sonrasında İstanbul'da çekilen fotoğraflar İstanbul'un tarihi hakkında çok şey söylüyor. Bu arada e, lafı gelmişken söyleyeyim. İstanbul e, çok şeyde eş zamanlı gelmiş. Bunu da e, İstanbul'un tarihinde kesinlikle söylemek lazım. Mesela bale sanatı İstanbul'a eş zamanlı gelmiş. Neredeyse. ...1480'li yıllarda Galata'da bir Venedik Soylusu'nun evinde bale gösterisi var. Avrupa'nın birçok yerinden aynı zamanda daha önce gelmiş. Fotoğraf da öyle, neredeyse eş zamanlı geldi. Yani 3-5 yıl evet. saymazsanız, sinemada öyle nispeten. Matbaa ee, gibi geç olmadı, evet. Matbaa da geldi İstanbul'a, evet. basılan kitaplar var. var. Bugün sergileniyor. İspanyadan gelen kitaplar bugün e, şeyde özel müzede sergileniyor. Yani matbaanın belki geçmesi geç oldu ama hı hı. o yıllarda basılan kitaplar mevcut. 1480'li yıllarda matbaa da gelmiş. <gülüyor> yani e, benim tintay fotoğraflarım e, bana çok şey gösteriyor. Bunun dışında e, kurşun kalemlerim var. ...kurşun kalem tarihi de çok önemli... Ee, ...kalem tıraşlarım var... ...kalem tıraşın ardında... E, ...insanın... ...bilimsel serüveni var... ...yani bir kalem düşünün... ...ilk yılların kalem ...bir koli büyüklüğündeydi... ...neredeyse büyük bir koli büyüklüğündeydi... ...bugün cebe giren o kalem tıraşın... ...ardında insanoğlunun... E, ...tasarım... E, ...mucizesi var... Evet. En çok değişen e, sanayisi, en çok değişen e, objelerden birisi de fotoğraf. Tabii yani ki. Hem de iki alanda kimyasal ki. ve e, fiziksel alandaki bütün gelişmeler hala da bitmiş değil. Yani dijitale geçtik. Analog sistem tamamen bitti gibi tamamen demeyelim tabii ki. Evet. Ama e, hala da devinimini sürdürüyor. Tabii ki. Değişim Gerçekten çok hızlı. O değişim de zaten o bize tarihin izlerini taşıyor değil mi? Evet. Sizin ayrıca başka fotoğraflarınız da var. Başka alanda topladığınız. Çok var. Mesela çocuk fotoğrafları topluyorum. Hı hı. Çocuk fotoğrafları bana çok şey anlatıyor. Özellikle belli yerlerle ilgili fotoğraflarım var. Mesela bunlardan birisi Haydarpaşa. Hı hı. Haydarpaşa ile ilgili çok fotoğrafım var. Ee, bana e, dönemleri üzerinde Haydarpaşa araştırmalarımda çok yardımcı oluyor. Yassa'da ile ilgili fotoğraflarım var. <gülüyor> ee, ondan sonra özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Mısır'da yaşayan e, esir kamplarında kalan 200 2 bin askere ait e, fotoğraflar mektuplar evraklarım var. Bunlar da tabii çok şey anlatıyor Mesela Bununla ilgili bir örnek vermek isterim size Tabii Değerli koleksiyoner Büyüğümüz Sertaş Kayserlioğlu Bir büyük futbol kulübünün Müzesini yapıyor hı hı. Ve Bir fotoğraf var elinde Bir esir kampında çekilmiş Şimdi o fotoğrafı bana gösteriyor Ben onun hangi esir kampı Olduğunu araştırıyorum Ardından esir kampındaki askerlerin arasındaki esirler arasındaki kişiyi o saptıyor. Ve bunu o büyük kulübün tarihiyle bağdaştırıyoruz. E şimdi genç. bu Hiç fotoğrafın bilirsin. ardından bir tarih çıkartmak. E yani ve bu bir iş birliği aynı zamanda. Tabii. E bir belge bu. Hı hı. E ve orada futbol oynuyor askerlerimiz esir kampında. Almanlar, Avusturyalılar, Bulgarlarla beraber kalıyor Türk askerleri. İşte e, İngilizler, Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar var kampta. E, çok enteresan e, farklı ilişkiler de var. İki tane Maltalı yazar var. E, Malta tarihinde çok önemli bu iki yazar. İngilizlerin Malta'yı işgali sırasında e, derdest edilip bizim kampa götürülüyorlar. Bunlar da bizim gibi koleksiyonermiş birisi. Bulduğu bütün evrakları, zarfları, mektupları, resimleri, efemeraları bir kağıda yapıştırmış. Çok ilginç. Ve ee, bu yüz sayfa olmuş neredeyse. Ee, yazarlardan birisi orada vefat etmiş, diğeri yıllar sonra Malta'ya dönmüş, bunlarla beraber dönmüş. Ee, benim bundan haberim oldu ve çok büyük bir tesadüf. Ben bunları satın aldım. Ve şu anda Malta Devleti'ni ilgilendiren, e, yılda bir defa adına seminerler yapılan bir yazarın esir kamplarında topladığı mektuplar karikatörler el çizimleri, el boyamaları resmi evraklar aklınıza gelecek her şeyi benim elimde var. Bunların incelenmesi yıllar sürer. Tarihçilerin yapacağı küçücük kağıtların ardında inanın neler çıkacağını ben bile tahmin edemiyorum. İşte onların hepsi oradaki kamptan çıktığı için. Evet. Ve oradaki e, birbirinden bağımsız kağıtlar değil bunlar ya da fotoğraflar Tabii. değil, e, resimler değil. Dolayısıyla hepsi oraya ait olduğu Tabii için ki. inanılmaz bir değer. Tabii her biri bir şey anlatıyor. <gülüyor> Ve ben burada e, koleksiyonculuğun genel anlamda e, bilimsel araştırmaları nasıl etkileyeceği konusunda bir örnek vermek isterim. Hı hı. Ee, bende bir mektup var ve olmayan bir kamptan atılmış. Yani literatürde olmayan bir kamptan atılmış. Demek ki literatüre o kamp eklenecek. Benim mektup evet. sahte olmadığına göre hı hı. bizim bilmediğimiz bir kamp var. Mutlaka oranın tarihini yazanlar bu kampa bir gün erişecekler. Çünkü bende me mektubu, mektubu var. var. Evet, en azından önemli bir Tabii iz. Tabii ee, Fotoğraf var mı? Var, çok fotoğraf var. Hayır, şeyle birlikte, o, o mektupla birlikte. Fotoğraf yok. Ee, benim kampta çekilmiş çok fotoğrafım var. İlginçdir. Ee, Osmanlı e, subayları e, orada bir e, esir e, esaret fotoğrafhanesi kurmuşlar hmm, ve bu ilginç. fotoğrafhanede askerlere esir askerlere hem fotoğraf öğretilmiş hem de dönem fotoğraflanmış. Bu da başka bir şey ve o taraflarda da sizde mevcut. Çok çok ilginç. Süremiz nasıl hızlıca aktı öyle evet. değil mi? Ee, konuşacak hep evet. çok şey kalıyor ee, geride. Çok şey kaldı ama, gerçekten. Ama e, zaman da hızla akıyor. Evet. Ee, beni kırmadınız e sağ geldiniz e, e, sağ Size... çok çok teşekkür koşa ediyorum koşa koşa geldim zevkle geldim Bana onurla... beni onurlandırdınız onur bana ait çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim ee, başka programlarda yine bir arada olmayı dileyerek e, dinleyicilerimize de değerli dinleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum ben de güzellikleri biriktirmenizi diliyorum efendim harika